Kur'an ziyafeti Hafız Mustafa Efe ile Kur'an ziyafeti başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Değerli dostlar, Kur'an ziyafeti programında birlikteliğimiz başladı. Bugün gene üç değerli hocamızı gönüllerinize misafir edeceğiz. Ülkemizin seçkin hafızlarından, hoca efendilerinden üç değerli hocamızı gene misafir edeceğiz. İstanbul'umuzdan Hafız Selim Yıldız hocamızı, Hafız Osman Şahin hocamızı ve Hafız Muharrem Aslan Türk hocamızı Bugün inşallah dinleme imkanımız olacak. İlk olarak bizlere İstanbul'umuzdan Maltepe Merkez Camii İmam Hatibi, Hafız Selim Yıldız hocamızın tilavetiyle başlıyoruz. Selim Yıldız hocamız bizlere Hucurat Suresi 1-10. Ayet-i Kerimeleri tilavet edecekler. Takip etmek isteyen değerli dinleyicilerimiz 514 ve 515. sayfadan takip edebilirler. Birlikte Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyoruz efendim. Teguz bıllahim şey. Hassol ve takol Allah. İnna La terfagun açaatkum, faqasatin Vala tajheru lahu bil'l qawli ka jahri ba'di kum an tahbata an Boğulası ve onu gönderen Sübuh, لهم bağıştır ve سَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ B Allah ustur Ya. fikir <STER> fekir <Shepherd> H onu bikım ve Allahümme Muhkim. Ve حُبُّ بَيْنَهُمَا فإن فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى neynehu babiğe geri ve tanfalipu bina albin ودق الله العظيم Hucurat suresi 1 ila 10. ayet-i kerimeler. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler, Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa verir. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takvayla imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret, ve büyük bir mükafat vardır. Ey Habibim, Resûlüm! Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esir giyendir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem bilin ki içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet O birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alimdir, hakimdir. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Sadakallahul azim. Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler. Değerli Kur'an dostları, Kur'an ziyafeti programımıza bugün ikinci olarak ülkemizin yetiştirdiği değerli hafızlardan hoca efendilerinden kendi tavrıyla, tarzıyla, üslubuyla farklı bir yer edinen çok değerli hocamızı merhum hafız Muharrem Aslan Türk hocamızı dinleyeceğiz. Merhum hocamız Aksaray'da Valdi Atik Camii Baş İmam Hatibi olarak vazife yapmaktaydı. Nice hafız efendiler yetiştirmiş, nice talebeler okutmuş, Kur'an'a hizmet etmiş bir hocamızdı. Hizmet ettiği Kur'an Rabb'im kendisine yoldaş eylesin inşallah tüm geçmişlerimize ve bizlere de rahmet eylesin. Değerli dostlar, Hafız Muharrem Aslandürk hocamız bizlere Araf suresi 40 ila 43. ayeti kelimeleri tilavet edecekler birlikte muhterem hocamızı Muharrem Aslan Türk hocamızı dinliyoruz.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 فتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يا لجل جمل في سم الخياط، وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ياد ومن فقهم راض. فَكَذَلِكَ نَجِزُ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ هَمَلُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَةً نودو أن تلك الجنة أريف تبوها بما صدق الله العظيم Değerli dostlar, merhum Muharrem Türk hocamız bizlere Araf suresi 40 ila 43. ayeti kerimeleri okudular. Okunan bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İnanıp da iyi işler yapanlara gelince ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz. İşte onlar cennet ehlidir. Orada onlar ebedi kalacaklar. Cennette onların altlarından ırmaklar akarken kalplerindekinden ne varsa hepsini çıkar batarız. Ve onlar derler ki, hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamd olsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındığınız diye seslenilir. Sadakallâhul azîm, muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler. Evet değerli dostlar, bugün Kur'an ziyafeti programımızı Fatih Camii Baş İmam Hatibi, Hafız Osman Şahin hocamızın tilavetiyle nihayet erdireceğiz. Hafız Osman Şahin hocamız bizlere Enfal suresi 1-4. ayet-i kerimeleri ve hemen sonrasında da Mü'minun suresi 1-11. ayet-i kerimeleri tilavet edecekler. Yüzünden takip etmek isteyen değerli dinleyicilerimiz, 176. sayfadan ve 341. sayfadan takip edebilirler. İzlediğiniz well, için Ooh. <laughs> وجعب او ما ملكت ايماهم فانهم غير ملومين فمن يتغاورا All right. ينا يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم Enfal Suresi 1-4. Ayet-i Kerimeler Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Peygamber'e aittir. O halde siz gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dost doğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Mü'minun Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler Değerli dostlar, bu sureyle ilgili Efendimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste bu ayetlerin inzalini mütakip bana 10 ayet indi ki durumu buna uyanlar ya da durumu bunlara uyan cennete girecektir buyurdu. Ve bu surenin ilk 10 ayetini okudu. Şimdi bu okunan Mü'minun suresinin Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ın da işaret ettiği ilk ayetlerini sizlerle paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Allah'ın adıyla Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri, ve ellerinin sahip olduğu hariç. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar, o müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki, namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Evet, Firdevse varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Sadakallahu'l-azim. Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler. Değerli dostlar, Cenab-ı Hak bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet eylesin. Okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından da hisseler alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Tekrar bir Kur'an ziyafeti programında bir ve beraber olana dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık efendim. Tam radyoda Hafız Mustafa Efe ile Kur'an ziyafeti programını dinlediniz.